İzlediğiniz Kainat Bugün 9 Mart Perşembe Yıl 2017 Ay 3 Gün 68 Kasım 122 1438 Hicri Cemaziye Lahir 10 1432 Rumi Şubat 24 Bağ budama Kalem aşısı zamanı Fırtına Günün sözü İnsanın öğretmeninin doğa Kitabının insanlık Okulunun yaşam olduğu bir gün gelecek mi? Halil Cibran Günün Tarihi 116 Yıl Önce Bugün 9 Mart 1901'de Şair Eşref Gördes Kaymakamlığı Yaptığı Sırada Gördes Kaymakamlığını Yaptığı Sırada Yıkıcı Hicibleri Yergileri Nedeniyle Tutuklanmıştı Günün Şiiri Ağlamak Meselesi Nasıl Etmeli De Ağlayabilmeli Farkına Bile Varmadan Nasıl Etmeli De Ağlayabilmeli Ayıpsız Aşikare Yağmur Misali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 efect from Los Angeles. Breveca Lane de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón. Las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me mira, pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como discutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras, lo traigo de nacimiento Me las trago todas para escupir El sentimiento No me anunciaron en ninguna cartelera Hace unos meses atrás Era una muchacha cualquiera Al verme en el espejo, mi corazón se me hizo piedra Es que mis serpentes Se tragaron mucha y otra, venenosa Poesía venenosa por los porosito Poesía venenosa Nada tiene sentido, si lo digo En el delirio se termina la función Regalen me ramos de... Este. Poesia venenosa, pueblos poroso poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función regal en mi ramo de hoy. Tengo ganas de cantar incoherencias feminista posmoderna de la eterna primavera. Intento vivir delante, aunque realmente no quiera, me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. no es cualquiera la que se rompe la pena en las tablas, la que lastima su voz porque la acústica está mala en Guatemala, con el alma astillada, antes de verme triunfar me tiran una granada, para nada, agradezco que critiquen mi fachada, no me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada, este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto, no tiene control moral ni hormonal, por su. Cuerpo. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme, deberán comerse hiedra venenosa, poesía venenosa. Por los porosido poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función. regal en ramos de. de a poesía venenosa por los poros mundo poesía venenosa nada tiene sentido si lo digo en el delirio. se termina la función regal en me ramos de veneosa poesía de Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Rebecca Lay'in'in Guatemala'dan gelen bir hip hopçu kadın... Poesiya Venenos'a adlı parçasıyla yaptık. Zehirli şiir anlamına geliyor. Kadınların öldürüldüğü en gündelik hayatın bir parçası oldu. Yılda 56 bin kadınlara karşı girişilen saldırı şiddet cinayet oluyormuş. Oraya karşı sesini yükselten kadınlardan. Ve aktivistlerden bir tanesi Aynı zamanda müzisyen olmanın yanı sıra Rebecca Lane Poesia Venenosa da Onun önemli şarkılarından bir tanesi Şimdi neden çaldık Eduardo Galeano'ya bakalım Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Yayınlama Tehlikesi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 Selvalara ve dağlara dalmıştı ve o yerlilerin seslerini kaydetmişti. 1989'daki bir Sosyal Bilimler Kongresi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir antropolog, sürekli bir şeyler üretmeleri konusunda üniversitelerin kendilerine yaptığı baskıdan şikayeti diyordu. Benim ülkemde diyordu, eğer yayınlamazsan ölürsün. Mirna'nın buna yanıtı şöyle oldu. ''Benim ülkemde ise eğer yayınlarsan ölürsün.'' Mirna yayınladı ve onu bıçak darbeleriyle öldürdüler. Kadınlar <Sessizlik> Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Tarihte bugün 1765'te bugün Yazar, düşünür Voltaire'in bir açtığı bir kampanyanın sonunda Paris'te hakimler Jean Kala'yı oğlunu öldürme suçundan aldığı cezaydan beraat ettirmişler. Kala 1762 yılında 3 yıl önce bu tarihten Voltaire'in kampanyasından 3 yıl önce... E, bu oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanmış işkence görmüş ve idam edilmişti oysa oğlu 3 sene sonra beraat ettirmişler evet işkence öldükten sonra öldükten sonra beraat ettirmişler evet baskıları kampanyası sonucunda Kala aslında önce baya işkenceyi itiraf et itiraf et ölmezsin demişler oğlunu öldürdüğünü itiraf et etmemiş kollarını bacaklarını bucurgatla, bucurgatla çekmişler sonunda kolları ve bacakları şeylerinden çıkmış çözülmüş yani 17 litreden fazla su boşaltmışlar boğazından içeri midesinden ve katedral meydanında bir haça bağlanıp bir demir sopayla zemin demir şeyle, çubukla bütün kollarını ve bacaklarını hepsini kollarını kırmışlar iki defa kırmışlar hatta ve bütün bu işkenceye rağmen ben masumum oğlum öldürmedim demiş ve sonunda da o işkence tekerleğinde ölmüş sonuna kadar da savunmuş sonunda işte üç sene sonra beraat ettirmiş hakimler 1945'te bugünse, ha bugün bir de şeyi de hatırlatayım, 18. yüzyılın en çok tanınmış ismi, bütün dünyada bilinen Voltaire'de hatırlıyorsun. Hı hı. 21. yüzyılın en çok bilinen kişisi Mickey Mouse. Sonra Barack Obama, ardından Kim Jong-un, İl. Kim Jong. Jong. Kimse bilmiyor ama şeyi bu bilmiyorlarmış 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda da ilk gece yangın ya, saldırısı olmuş diye yangın bombardımanları denen korkunç olayın ilki Tokyo üzerine yapılmış ve galiba Tokyo'ya ilk defa düzenlenmiş bu gece saldırısı çünkü Dresden'e diğer bölgelere gece saldırıları Avrupa genelinde düzenleniyor ya, evet ilk Tokyo'ya yani eee evet. Ama belki de sondur. Çünkü Dresden'den falan sonra olması muhtemeldir Tokyo. Evet. Teslim olsun diye Japonya. Hiroshima ile Nagasaki'yi de attıktan sonra bitecektir zaten savaş. Ondan önce oluyor bu atom bombasından önce teslim olmadıkları için. Ve sonuç bu yangın bombardımanlarının sonucunda 200 bin kadar sivil ölümü 75 bin ila 200 bin arasında tahmin ediliyor. Ve 1 milyonda gene yine tahminlere göre yerinden yurdundan olmuş gidecek yeri kalmayan Japon olmuş Tokyo sakin. Çok fazla insan bundan bahsetmiyor. Ama Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlenen bu atom bombası saldırılarından daha fazla insan hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz galiba Tokyo'ya düzenlenen bu hava saldırıları sırasında. Yani evet. Hiroşima ve Nagazaki'deki toplam saldırıda Wikipedia'ya göre e, kaç 146 bin siville 70 bin 70 ile 146 bin sivil arasında insan hayatını kaybetmiş 150 bin diyelim e, 80 bin de Nagasaki'de ölmüş 230 bin desek karşılaştırdığımız zaman Tokyo'da daha büyük bir rakamla karşılaşabiliriz. Tabii i̇şte bu tarihçilerin işi. Şey... Evet 200 bin, bir milyon insanın da yerinden yurdundan olması durumu var. Evini kaybeden. Evet 1900. Ha, bu arada şey demişken. Hiroshima Nagasaki şeyden, Fukushima'dan haber var. Bütün alınan tedbirlere rağmen radyasyon önlenemediği ortaya çıkmış. Robotların hepsi bozulmuş. Artık çalışmıyormuş. Guardian'da çok ayrıntılı bir haber var. Ve oradaki manzara tanımlanması, tasvir edilmesi imkansız boyuttaymış. Böyle anlatıyorlar. Ne yapacaklar şimdi? Söyleyemem. Tarifi imkansız ne yapacaklarını söylememiz gerekiyor. Üzerine imkansız. beton mu dökecekler şey gibi? Ee, Ukrayna'da olduğu gibi? Çernobil'de? Beton da paklamaz valla. bilmiyorum. O yani. sonra yarın biraz daha ayrıntılı bakarız. Şöyle bir bakabildim. Son dakikada gördüm. Gördüğünde. 1959'da bugünse Barbie bebek. Müjdeler olsun. New York'taki Amerikan Uluslararası Oyuncak Fuarında sergilenmiş. Evet. Ta 1959 yakında 60. yılını kutlayacağız. 58 yıl önce olmuş. Düşünsene ne kadar uzun ömürlü. Evet. Oyuncak bebekler yangınlar, yangın bombaları... Ee, onun öncesinde de Guatemala'dan bahsetmişken tam bu konuyla alakalı bir haber var şu anda önümde. Dün akşam BBC'ye düştü. Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 25 kilometre güneydoğusundaki San Jose Pinola'da bir yurtta çıkan yangında en az 19 genç kadının hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Öyle ifratla fıtratla açıklanabilecek bir yangın değil. Çünkü salı gününden bu yana isyanlar devam ediyormuş bu yurtta. ...60 çocuk işte daha önce kaçmış. Yangının haberini alan yurttaki gençlerin yakınları ve akrabaları endişeyle yurda akın etmişler. Aynen Türkiye'de gördüğümüz manzaralar gibi geçtiğimiz sene değil ondan önceki sene. Ve bu yurt kapasitesinden daha fazla kişiyi barındırıyormuş. 600 kişi kalması gerekirken 800 kişi kalıyormuş. Aynı zamanda yurt hakkında da daha önce tacizler ve kaçışların gerçekleştiği iddiaları varmış. Çocuk hakları savunucularının bu konuyla alakalı çeşitli açıklamaları var... Yangının yurtlardaki yatakların ateşe verilmesiyle başlandığını tahmin ettiğini söylemişler. Ve e, kızların kaldığı bölümde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin çoğunun kız çocuğu olduğunu söylüyorlar. Ve buradaki çocukların çoğu da taciz kurbanları, evsizler ya da ıslahanelerde, ıslah evlerinde cezalarını tamamlamış çocuklar ve gençlerden oluşuyormuş. Evet neyse ki Türkiye'de hiç böyle şeyler olmuyor. Ondan teselli bulabiliriz. Ama Meksika'da oluyor mesela. 2009 yılında Meksika'da 49 e, öğrenci, gene kadın hayatını kaybetmişti. Bütün dünyada oluyor. Bir tek Türkiye'de yok onlar Allah'tan. Allah Dağı'da da aynı şekilde hatırlatmak gerekirse 11 öğrenci 12 kişi hayatını kaybetmişti. Hmm, Adana'nın Allah Dağı ilçesinde. Evet. Kapıda kilitliydi. Kaçamamışlardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Yahudi merkezlerine yeni bomba dalgaları da devam ediyor ve Afganistan'da da korkunç bir IŞİD saldırısı bir askeri hastaneye oldu en az ya da belki en az demeyeyim de 30'a kadar saymışlar tahmin ediliyor ölenlerin sayısını en az 50 kişide yaralanmış böyle bir durumdan da bahsetmek mümkün evet şimdi gelelim günün haberlerine zaten gün haberleriyle başlamış olduk Guatemala haberiyle yangın haberiyle bütün dünyada e, neredeyse bütün dünyada kadınsız bir gün diye Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların olmadığı bir gün diye bir grevle başladı ama bütün dünyada da grevler protestolar yürüyüşler aynı adla kadınsız bir gün diye yani sayısız e, yerden haberler geliyor. Hepsini takip etmek e, kolay değil ama e, her taraftan geliyor haberler doğrusu. E, beyaz Ev'in önünde de bayağı yüzlerce kadın e, şeyin e, Trump'ın mekanını da işgal etmiş ön kısımlarını ve e, yani bütün bu kadın düşmanı, politikalar, kürtaş vesaire e, ve milyonlarca insanın kadınlar başta olmak üzere en temel sağlık hizmetlerini yerine getirmediği için protesto etmişler. Baya ciddi bir yürüyüş her tarafta, göze çarpmakta. Şimdi çok dünya çapında ses getirdiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da da pardon Türkiye'de de zaten çok sayıda şey oldu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ankara İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bütün ülkede düzenlenen etkinliklerle kutlandı e, Diyarbakır'da da e, o habere de bir bakabiliriz o hale bütün şeye rağmen rengarenk bir e, kutlamalar zincirde yapılmış olduğu da belirtiliyor eee 8 Mart Uluslararası Kadın Grevi ile Dayanışma metni okunarak başlamış Mor dövizler, pankartlar, önlükler ve Fularlar takan kadınların dövizlerinde Erkek egemenliğine, şiddete Cinsiyetçiliğe meydan okuyan Sloganlar var 15. Feminist Gece Yürüyüşü İstiklal Caddesi'nde oldu Daha önce de Fransız Kültür Merkezi'nin Önünde buluşmuş olduğu Belirtiliyor Yürüyüş boyunca slogan atan ve Türkçe Kürtçe şarkılar söyleyen grup Taksim Tünel Meydanı'na geliyor. Burada grup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okunuyor. Ve kadınların toplumdaki yerine, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa, trans bireylerin uğradığı haksızlıklara da dikkat çekilmiş gruptan Dilşah Eşli'nin okuduğu bir basın açıklaması var burada. Ve kadınlar hep birazdan haykırıyor. Biz ...hayatı istiyoruz diyorlar. Yürüyüşte erkekler tarafından... ...öldürülen kadınların isimleri de anılarak... ...burada diye aykırılmış... ...binlerce kadın Taksim'den tünele yürümüşler. Müdahaleler de var... ...Ankara'da feminist gece yürüyüşüne... ...hayır... ...geceler, sokaklar... ...bu hayat bizim diyen kadınların sloganlarıyla... ...yangıklanmış... ...Ankara'da... ...eylemi bitmesinin hemen ardından... ...tam kadınlar dağılırken... Polis ne yapmış? Bu fırsatı kaçırmamış. Müdahale etmiş. Müdahale. Buna müdahale deniyor. Evet. Ama hangi gazetede okuduğunuza göre değişiyor. Müdahale kelimesini saldırı diye de yorumlamak mümkün. Dört evet. kişiyi, dört kadını darp ederek gözaltına aldığı belirtilmiş haberlerde. T24'te bir derleme var. Orada takip etmeye çalışalım. Saldırı da müdahale diyelim. Biz kendi orta yolumuzu bulmak için isterseniz. Çünkü saldırı ve müdahale evet. Değişiyor medya. Hangi gazeteyi okuduğunuza göre bu tip haberler değişiyor. Bazı gazetelerde hiç bulamıyorsunuz. O da hikaye ya. ya. O, o hiç yok zaten. Onun da geliriz birazdan. Ne dünyadaki ne de Türkiye'nin çeşitli büyük kentlerinde olana dair tek kelime yok. Yani düşünün. Babanız açmış Sözcü gazetesini okuyor. Baba dün ben eylemdeydim, sokaktaydım diyor. Baban bakıyor böyle gazeteye. Ne eylem ne soka. Ha, ne, hani ne olmuş diye size bakıyor bir anlamsız anlamsız. Evet. Haberdar olamıyor yani bazı insanlar Maalesef Yani bugün elimizde peki ona geçelim o zaman Bugün elimizde Cumhuriyette var Alanlarda kadın sesi diye Birinci sayfadan renkli büyük fotoğraflarla da Verilmiş Saldırıları da ele allahın haberler var ee, Evrenselde 8 Mart coşkusu engellenemedi Diyor Türkiye'yi esas olarak Almışlar Cumhuriyette Evrenselde öyle ee, ve bir günde var hayırlarımızla birlikte dünyayı değiştireceğiz diye Burcu Cansu'nun yazısı var ee, bu da Türkiye'yi esas olarak ele alan fotoğraflı bir haber ve o kadar onun dışındaki çocuk garsına... işçiydiğim çocuk gelin oldum diye haber de ufak bir haber var hmm. bir de Boni evli ve çocuklu çıkmış o da yazıyor Gene hepsi çok güzel hürriyette mesela küçük bir haber olarak en alta bastırmışlar böyle. İlice. Amiral geminin hangarına. Evet. Sintine, Sine Kadınlar Günü'ne bıçakla saldırdılar diye. Ona döneceğiz şimdi. Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsündeki saldırıdan bahsediyoruz. Yürüyette ee, yok. O kim ama bir kadın var Surmanşet'te? O her zaman sağ üst köşedeki kadın o. Ya kadın yok demeyin yani. Değişiyor durmadan o bilmiyorum kimi olduğunu yazmıyor. Ha o değil mi? Yani o kediymiş pardon. Kadın, kediyle kadın fotoğrafı karışmış. Karışmış. Ha o şeymiş. Fahriye evlenmiş. Nişan yüzüğü takılmış. Ah hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. O var başka yok. Ondan sonra millette göremiyorum. Evet. O, vatan yok elimizde galiba. Onu da göremiyorum. Habertürk'te var. Bak çok güzel. Bonnie evli çocuklu çıktı diyor ama. Bonnie kim? Bonnie ve Clyde'daki Bonnie mi? Clyde miymiş? Bir Bonnie. Bilmiyorum. Clyde'dan mıymış? Evet. Nagihan K. Ha öyle Bonnie. Tamam. Lakabı Bonnie. Lakabı Bonnie. Sekiz mar şiddeti diye küçük bir genel alta orta, iyice aşağıya. bir bıçaklı şey. saldırı. Ondan sonra evet. Başka yok. Sabahta sıfır. Akşamda sıfır ...Yeni Şafak'ta sıfır... ...Star'da sıfır... Sıf, e, Star ...Sıfır sıfır sıfır... ...Evet... ...Sözcü'de de sıfır yanılmıyorsam... ...Yok var... Var mı? ...Kadınlar Günü'nde kadını kürsüde konuşturmadılar diye... ...en dibe indirmiş... ...basmış bir Hadi haber... ...kadınlarla pek belki... <gülüyor> ilgilenmiyor... Ee, ...Şey Star'da... E, ...Almanya neden hayırcı... Diyor, ...diye özel haber yapmış... ...ve kıskançlıktan çatladığını... ...çünkü ne? adamlar çatladı. nazi diyorsunuz... ...yok o yok o... o, yok o mu? Hayır. ...ortaya Kadınlar nasıl... Adam, çıkmış. ...Orta Doğu'nun imarı... ...Türkiye tabi... ...Afrika açılımı Türkiye tabi... ...3. Havalimanı Türkiye tabi... ...İstanbul Finans Merkezi Türkiye... ...Otomobil Merkezi... ...Yerli ve Milli bak... Hyundai, Honda, Toyota... Hyundai, Honda, Toyota... ...Evet onlar of hepsi yerli anladım. ve milli... Avrupa'da ırkçı rüzgarı da söylemiş dış etken olarak bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yılda içte ve dışta Türkleri bir araya getirdiği için diyor. Bu kadınlardan bahsetmiyor Erdoğan'dan bahsediyor bir de Almanlardan bahsediyor ona da döneriz. Ee, Cumhuriyet gazetesinde bir de önemli haber var. Türkiye ekonomik kriz nedeniyle günden güne yoksullaşırken hükümet 11 uçak ve 3 helikopterden oluşan filoyla havada yaşıyor. İktidar hava yolları diyen bir araştırma yapmışlar. İHA'ye. Yani Sinan Tartanoğlu'nun araştırıcı bir haberi. Evet İHA'ye yılın üçte birinde uçmuşlar ve faturası bakım faturası sadece 26 milyon Türk lirasıymış. Bakım ve onarımının devlete bir yıllık maliyeti 25 milyon 900 bin liraymış filan. O öyle. Yeni Şafak gazetesinde bir bakmak istiyorum ben. Yok. Yok mu? Yok. Ben yolda ben gelirken baktım. bir soru gördüm de. Kime Gönlüm. diyorlar bunu? Göremedim ama. Dost musun karar ver. Kime diyorlar sizce? Bir kadına. Yok canım. Uluslararası politikadan bahsediyoruz. Yeni Şafak öyle konulara girmez. Merkel'ı. İşte kadı kadın değil mi? Ha evet pardon ben Almanya fotoğrafını gördüğüm zaman genel olarak Almanya'nın hepsinden bahsediyorlar zannettim. Hmm. E, evet galiba Merkel diyorlar. Kadınlara itabı o işte. Evet ben ilk önce Amerika Birleşik Devletleri mi diyor diye bir o şey ay yaptım da. Ona da geleceğiz Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri dost musun diye yazabilecek bir gazete olacak şu anda Türkiye'de öyle mi? Şeker renk biraz. İsmini değiştirirler sonra ispat. Trumpla kadınında olabilir pardon. Trumpat meydan okuyamazlar mı diyorsun sen? Diye. bilmiyorum şimdi peki dönelim kadınlar yürüyüşüne bir saldırılarla karışık yürüyüş ve gösteri ve saldırılarla bir arada geçiyor Türkiye'de çok sayıda saldırı var yani müdahale adı altında işte Antalya'da şimdi şöyle Ankara feminist gece yürüyüşüne saldırı polis saldırısı dört kişiyi darp ederek gözaltına aldı ben müdahale demeyeceğim Karar verdim. Antalya'da kadınlara saldırı. Dokşim Ad... Ankara'da. Evet. Hadrianus kapısından üç kapılar önünde toplantı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi. Toplum tomalar var. Toplumsal olaylara müdahale araçları. Sonra kadınlardan polisler slogan yok. Dağılın demiş. Dağılın lan, dağılın demiş. Gruptan birkaç kadın kadın şarkı söyleyip slogan atınca ne olmuş? Polis saldırmış. Tomadan Tazikli su hı hı. Kadınlar kaçışarak farklı yönlere dağılmış Fakat polis Ekipleri haber Takibi yapmış dağılan kadınları Uzun süre takip etmiş Ama bu kadar gözaltı yok İzmit'te Kocaeli'nde çok şey Senden evet. de Diyarbakır'ı Bekliyorum buldum Ona... Diyarbakır Hatice Kamer'in haberinden bahsediyorsunuz değil mi Evet tam o var. İzmit'te Saldırı 40 kişi gözaltına alınmış. Kocaeli kadın platformunun çağrısıyla. 40 kişi neden gözaltına almışlar yahu? Kadın oldukları için. 40 kişi ama Ve ya. Ve protesto yaptıkları için. İnsan bir Ankara'ya bak. Ankara'da aldıkları zaman 4 kişi falan alıyorlar. 40 kişi almak da ayrı Kocaeli bir cesaret. Kocaeli yani. başka bir şey ama. Güvenliği tehdit ediyor. Bence şöyle bir şey oluyor. Ne kadar azsa kadınların sayısı sokaklarda ona göre daha cesaretlenip gelip gözaltın sayısını daha da arttırabiliyorlar. İstanbul'da Gene o yasak olmasına rağmen eylem yasağı olmasına rağmen on binlerce kadın yürüdü İstiklal Caddesi'nde. Hiçbir şey yapabildiler mi? Evet. İşte dayanışma gerekiyor galiba. Evet yani öyle Yani benim şeyim değil bunu söylemek ama e, kalabalık olunduğu zaman böyle saldırılar gerçekleşemiyor en azından onu söyleyebiliriz. Evet yani 40 kadını göz dağılın dedi ki yani izin yok izinsiz yürüyüş yapamazsınız demişler. Eskişehir'de de 500 kadın yaklaşık yürüyüş yapmış ee, ve Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için bir dakikalık saygı duruşundan sonra olaysız bir şekilde dağılmışlar. Muğla'da yağmur altında yapılmış Bodrum Dayanışma Derneği'nin yürüyüşü. Orada da e, halayla bitmiş. Manisalı kadınlar şarkılarla hayır demişler. Gözaltı yok mu Muğla'da? Yok. Şarkının ardından kutlama sona ermiş. Balıkesirli kadınlardan da Harmandalı. Oynayıp eğlenmişler. Orada da yok. 500 kişi var. Zonguldak'ta da kadınlar yürümüş. Yaklaşık 150 kadın. Daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmışlar. Diyarbakır'da nasıl olmuş? Diyarbakır'da 8 Mart kurtlamaları olaysız bir şekilde gerçekleşmiş. Biraz ee, kalabalıkmış galiba da ondan. Evet aynı şeyi söyleyebiliriz tekrar burası içinde. Hatice Kameran haberi BBC Türkçe'den. Caddeler ve sokaklar trafiğe kapatılmış. Sokak girişlerinde ise zırhlı araçlar bekliyormuş. E, miting alanına gelen herkes 3-4 güvenlik noktasında ve aramadan geçmişler güvenlik noktalarının ardından e, programı tertipleyen kuruluşlar arasında özgür kadın hareketinin flamaları dahil olmak üzere halkların demokratik partisi ve demokratik bölgeler partisi flamaları dışında miting alanında başka hiçbir flama ve bayrağın asılmasına izin verilmemiş böyle hmm. bir durum söz konusuymuş ama gene oldukça e, şenlikli bir e, 8 metrekli Evet gayet kalabalıkmış Konuşmalarda referandum çıkmış. Ee, hayır diyen kadınlardan bahsediliyor haberin içerisinde. Yerel kıyafetlerini giyinmiş bir kadınla röportaj yapmışlar. Bu fotoğrafının çekilmesini isteyememiş. Şöyle demiş. Çok şey söylemek istiyorum ama haftada iki gün karakola gidip imza verdiğim için basında konuşamıyorum. Fotoğraf ya da demecim çıkarsa infazım yanar. Kayyum atamalarında protesto gösterileri sırasında gözaltına alınmıştım. Bir ay gözaltına kaldım. Yine dayanamadım. Mitinge geldim ama demiş. İsmini vermeyen bir e, katılımcı. Evet. Ve bombaların acısını hala unutmadık diyen anneler var. Şimdi bir ara vereceğiz ilk yarım saat tamamlıyoruz ama ondan sonra e, saldırılar, dünya saldırılar günü gibi bir şeydi. Bugün Bilgi Üniversitesi'nde kadınlara bıçaklı ve allah ve Ber sadalarıyla tekbir getirerek saldıranlar var. Bir grup MHP'li Ümit Özdağ ve Yusuf Halacoğlu'nun bulunduğu salonu basmışlar, saldırmışlar. Bir taksici futbolcu Podolski'ye saldırmış. Neden sence? Taksici mi? Hmm. Para üstü yüzünden mi, Baş üstü yüzünden mi? Hayır, Yapmazlar ya öyle hayır, şeyler Alman aslında. diye. Alman diye mi saldırmış? E, tabii. Hadi canım. Nereden anlamış şu an arabanın içerisinde Podolski olduğunu? E, hayır. O kendisi tak Kendisinin taksisinde miymiş? Kendi arabasındaymış. Hı -hı. Taksiciye yol vermedi diye ha. aracını yukurdu. Yol vermeyen bir Alman hemde. Uf. Evet. Uf. Alman gazeteci bir başka Alman'da çavuşoğlu'nun konuşması sırasında saldırıya uğramış. Dietzaid gazetesi muhabiri. Almanya'da bir Alman gazeteci nasıl göz... saldırıya uğramış? Baya yumruk darbe. Kim etmi? Mevcut çavuşoğlu'nun konuşmasını dinleyen Türkler. Benim bildiğim bir anda yani şey diyeceksiniz zannet. Benim bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, yanında kolumu korumaları da burada. Yok o yok. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları gazeteci Sebastian Kempkens. Twitter hesabından saldırganların kendisine hala hayattaysan Erdoğan'ın insaniyetine borçlusun bunu demişler. Ah, Was passiert wenn man bei Cevşolus Auftritt in Hamburg ein Friedenschild hochhält? Leute prügeln mit ihren Türkei Fahnen. Ach so. Yazmış bir şeyi de demiş. Du verdankst es Erdoğan'ın Menschlichkeit, dass du noch lebst. Yaşamanı Erdoğan'a borçlusun demiş. Erdoğan alles, yok bu, über alles. Evet böyle Erdoğan'ın nazi benzetmesi de Avrupa'yı hayrete düşürdüğü gibi Jean-Claude Juncker tarafından da küstahlık olarak nitelendirilmiş. Türk üyeti işte, işte Jean-Claude Juncker'e kendi işine bak Avrupa Parlamentosu ile ilgilen Almanya'nın hiç işleri seni ilgilendirmiyor diye, diye de bir cevap vermişler. Şöyle. Yok canım şaka ediyorsun herhalde. Öyle demişler gerçekten. Ama bu olmaz Neden ki. ki? Alman vatandaşı diye niye? Avrupa Birliği'nden bahsediyor. Olsun onlar Almanya'ya dediler. Bütün Nazirlere şey Komisyon demediler ki. Başkanı. Tamam Almanya'ya söylenmiş bir söz. Avrupa Birliği'nin niye ilgilendiriyor? Peki öyle olsun. Ankara-Avrupa ilişkilerinde de 13 yıllık bir geriye dönüşten de bahsederiz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye'nin siyasi ve hukuksal planda denetime alınmasını kararlaştırmış. Bu da çok önemli bir gelişme. Yüzdesiz seyyat. Zürih Kanton'una Çavuşoğlu'nu sokmuyorlarmış. Rotterdam'a da aynı şekilde. Rotterdam'a sokmuyorlarmış. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'le dün Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz gibi olmuş. Çavuşoğlu karşılıklı hediyeler, behiyeler vermişler. Durum iyi geçmiş orada. Ama yücel beklentisini de söyleyivermiş Alman bakan Yani Alman gazetecinin serbest bırakılması gerektiğini. Mevlüt Çavuşoğlu bu konuyla alakalı kendisine bir soru soran gazeteciye lütfen kara propaganda yapmayın diye İngilizce gayet akıcı ve benim anlayabileceğim nitelikte bir cevap verdi. Yani benim İngilizcem çok iyi değildir biliyorsunuz telaffuzumdan. Ama anladım yani ne demek istediğini. çavuş Çavuşoğlu'nun. Egemen bağış kadar güzel İngilizce konuşamasa da. Alman. E, Türk konsolosluklarına yönelik iddialar da araştırılıyormuş. Casusluk. Evet. Hmm. Türk konsoloslukları geri çevirdiyse de. Türk öğrenci ve velilere de casusluk suçlamaları var. Öğrencileri bu işe karıştırmayın. E, öyle var haberde. haberinde. Olsun. Alman istihbaratı Ankara'nın Almanya'daki faaliyetleri arttı demiş. DİTİB ile iş İmamlar, öğrenciler, veliler. Veliler olsun öğrencileri karıştırmayın, yani, Taneveleri bu işe karıştırmak. Peki. Çıkarttım onları. Sil bu şeyden Selahattin. Tamam. Tamam mı? Kayıtlardan çıkar öğrenci lafını. Tamam, tamam dedi. Ve en önemli haber Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye verdiğimiz destek sürecek demiş. Dost musunuz düşman mısınız Amerika Birleşik Devletleri Onu diye Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Yardım Kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetini durdurmuş. Neden Suriye'ye yardım etmiyor muydu Mercy Corps? Evet. Yani niye durdurmuş? Yüz binlerce kişinin hayatı üstelik insani yardımlara bağlı. Allah Allah. Amerika Dışişleri Sözcüsü Savaş Endişeliyiz birlikte. demiş... E, haberimiz yok e, önemli birkaç başlığı da okuyup ara verelim A A A Ahim Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi Şahin Alpay dosyasına öncelik vermeye karar vermiş başvuruya 41. maddeden öncelik vermeyi kararlaştırmış olması önemli diyoruz Rıza Türmen eski Avrupa AHİM yargıcı ve hürriyetten yazan Sedat Ergin böylelikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan tutuklamalarda ilk kez bir başvuru Ayim tarafından öncelikle incelenmeye alınmış oluyor. Bu ilk adımın bir gazeteci için kullanılması ayrıca önemli diye yazmış. Gerçekten önemli. Ayim Nazlı Ilıcan başvurusunu mümkün olan en kısa sürede inceleyeceğiz demiş. Zaten Altanların, Altan biraderlerin başvurularını da incelemeye değer bulmuştu. Ee, ve e, son olarak da şeyi söyleyeyim Türkiye'nin ahim adayları da reddedilmişti bildiğiniz gibi. Cevap bile vermemişlerdi yargıç adaylarına red. İnsan hakları daire başkanı Doktor Hacı Ali açık gününde aralarında bulunduğu 3 adayın ismini ata aralıkta göndermiş Avrupa Komisyonu Parlamentolar Meclisi Türkiye ama 3 evet. da görüşmeye dahi çağrılmamış ve tutuklu akademisyen programcı arkadaşımız göz Gözaydın için dünya çapında bir 300 imzalı bir akademisyenler çağrısı var 300 e aşkın sayıda e, saygınlığı tartışlamaz diye e, söyleniyor Fetö soruşturması kapsamında. 20 Aralık 2016'da gözaltına alınmış ve 27 Aralık'ta tutuklanmış olan İşler Gözaydın hakkında Londra Metropolitan Üniversitesi'nden Oxford Üniversitesi'ne kadar uzanan 300 imzalı bir şey var ve Boğaziçi Üniversitesi'nden de ilk akademisyen ihracı gerçekleşmiş. Bunları konuşacağız. Açık Gaste. sigh i'm so sorry go i am so sorry i made you cry won't you forgive me dear go nights have been lonely my days are blue Because I made a fool of you Won't you forgive me, dear My butterfly heart Has brought you pain Won't you forgive, won't you forget Let's be sweethearts again Side. Nights would be heaven, love fill my days If you'd believe me when I say I love you, go mend this My butterfly heart has brought you pain Won't you forgive, won't you forget Let's be sweethearts again Gomenessi Nights would be heaven, love fill my days If you believe me when I say, I love you Gomenesai. I love you Gomenesai. I love you go Harry Belafonte'nin 90. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz Açık Gazete'de. Gomen Nasai çaldık çok özür dilerim seni aptal gibi davrandım ve seni mahvettim sözlerim şeyim günlerim üzün içinde geçiyor beni lütfen Gomen Nasai seni sevdiğimi söylersem beni affeder misin diyor böyle bir Fantazi aslında şarkı. Herbalafonte 1 Mart 1927'de doğmuş olan Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve çok önemli bir politik aktivist halklar mücadelesini günümüzde Trump'a kadar getiren, son 90. yaşına kadar sürdüren önemli bir figür. Ondan çalmaya devam ettik ve ediyoruz da. Evet onun şarkılarından. Şimdi saldırılardan bahsetmişken biraz devam edelim değil mi? Yani bu Bilgi Üniversitesi'ndeki saldırı çok acayip. Central İstanbul Kampüsü'nde tek bir yetiren bıçaklı saldırı düzenlenmiş ve öğrenciler arasından da saldıranlar oldu Evet belirti. öyle söyleniyor. Bunu da üniversitenin kendisi söylüyor galiba değil mi? Çok acayip. Hayır, şöyle bir durum söz konusu. Daha önce tehdit edilen öğrenciler var. O öğrenciler ee, bir dilekçe vermişler bu konuyla alakalı üniversite yönetimine. Daha önceden de bu tip tehdit olayları tehdit olaylarından ötürü Yükseköğretim Kurumundan gelen bir talep vardı ve geçtiğimiz hafta itibariyle Bilgi Üniversitesi'nde Turnikeli geçiş sistemine başlandı. Hı, evet. Bilgi Üniversitesi pilot uygulamalardan bir tanesine sahipti aslında Türkiye genelinde, kamuya açık bir kampüs olarak, Santral İstanbul'da özellikle ama şimdi artık gişeyle beraber oldukça sık bir şekilde korunarak hatta şatılabilmek istediğinizde bile oradaki servisleri bilmek istediğinizde bile kimliğinizi göstererek gideceğiniz gerekiyor böyle bir hale koydular öğrenciler ve öğretmenler de oradaki hocalar da bir ne oluyor ne yapıyorsunuz siz diye sordukları zaman ...önceden gelen istihbaratın olduğunu söylemiş yönetimde. Bu istihbaratlara rağmen böyle bir saldırı gerçekleşti Teki ...öğrenciler de dilekçe veren, böyle tehditler var diyen öğrenciler de... ...böyle bir dilekçeyi vermişler ve tehdit ediliyoruz diye söylemişler... ...üniversite yönetiminde dilekçelerinde. Okumadıklarını söylemiş rektörde galiba benim okuduğum kadarıyla. Evet, rektörü biraz sıkıştırmışlar. Bir video vardı, T24'ten gördüm ben de. Ve yani turnikeleri hatırlatıp güvenliklerin sağlanmamasını protesto etmiş öğrenciler... Tünlük'i yani kime koyuyorsunuz orada? Hatta o tünlük'i koyduktan sonra insanların kaçmasına nasıl izin verebiliyorsunuz? Engelleyemiyorsunuz. Evet, öğrenci okulun öğrencileri mi diye sormuşlar. Bıçak çekildiyse okuldan atılacaklar mı diye sormuşlar. Rektör bu konulara kesin bir cevap verememiş. Rektör biraz öyle. Olayın şoku içinde anlaşılan pek bir sessiz görünüyor videoda hiçbir şey söylemiyor. Bir tedirginlik de var bu akademisyenler konusunda da bir tedirginlik var Bilgi Üniversitesi'nde devam etmekte olan. Çünkü soruşturmalar da devam ediyor YÖK genelinde. Baskı da olduğu söyleniyor. Damoklesin ama Damokles'in kılıcı işte, sallanıyor tepelerinde. Evet ee, ama öğretmenlerle öğrencileri bir araya gelip bunları tartışabiliyorlar haftanın bir gününde. Kendi aralarında yani dayanışma bozulmuş durumda değil. Bu olay sırasında yaralanıp hastaneye kaldırılan medya iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem de şunları söylemiş. İrem Esmer evet. Evet. Bugün okulda 8 Mart etkinliğimiz vardı. Önce 20 kişilik bir grup gördük. Sonrasında masamızı devirdiler. Tekbir getirerek saldırdılar. Kargaşadan tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum demiş. Yüzüme tekme geldi demiş ama. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi yüzüme demiş sizin dediğiniz gibi. Her sene standımızı açıyoruz ama bir anda böyle bir saldırıyla karşılaştık. Okula nasıl girdiklerini bilmiyoruz Okulda yeni güvenlik önlemi olarak turnike uygulamasına geçildi Turnikelerin üstünden atlayarak geçmişler Öğrenci değiller dışarıdan geldiler Yüzleri de kapalıydı demiş Turnike pek çalışmamış anladığım kadarıyla Turnike çalışıyor Mesela ben okula gittiğim zaman gayet net bir şekilde beni bekletip Kartım çalışmadığı için 15 dakikamı alabiliyorlar Ama dışarıdan gelip üzerinden atlayıp Elinizdeki silahla beraber içeri girip saldırıyı gerçekleştirip Geri döndüğünüz zaman turnik'e ihtiyacınız olmuyor Evet anladım E-kart versinler E-kart verildi zaten bu Tunike'den atlayanlara ne verecekler? Ona, o ceza verecekler mi daha doğrusu? Önemli olana bulunabilecek mi? Çünkü Bilgi Üniversitesi'nin üzerinde çok muazzam bir baskı var öğrencilerinde. Bu Efes Festivali'nden başlayan içki içiyorlar oralarda söyleminin devamı bu aslında. Bu şekilde de okuyabilmek mümkün. Evet. Ee, şimdi artık silahlı saldırıya dönmeye başladı. Öğrenciler silahlı saldırıya uğrayıyorlar okulun içerisinde. Bıçaklı saldırıya uğrayıyorlar. Evet, her tarafta saldırılar var. Bir şeyde bir grup MHP'nin de Ümit Özdağla Yusuf Halaçoğlu'nun bulunduğu salonu basmışlar. Mersin'in Silifke ilçesinde konuşma yapmayı beklerlerken bayağı ciddi bir saldırı var. Hareketin lideri Bahçeli sloganları atmışlar. Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarılmış ee, ve e, akacak her kandan Bahçeli sorumludur diyor. O da TV'ye konuşan Özdağ'da bana 2005'te de Silifke'de saldırmışlardı. Polis havaya ateş açınca dağıldılar. Ancak bu saldırıda polisin açık ihmali olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir merdiven vardı orayı açık bıraktılar. Kaçacağımızı düşünüyorlardı ama oturduk. Polis bizi korumak zorunda kaldı demiş. Bu Bahçeli'nin dünkü emrinin sonucudur ve akacak her damla kandan o sorumludur demiş. Evet günün sorusunu sorabilir miyim ben o zaman? Sor. Peki bu sizce Bahçeli'ye göre yarım kalmış bir eylem mi? Yoksa tamamlanmış bir eylem mi? Çünkü bir muhabir Sinan ona daha önceden de geçtiğimiz hafta bir saldırı düzenlenmişti evet, Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Ee, bu, bu konuyla alakalı bir soru sormuştu e, Devlet Bahçeli'ye. O da bunun neresini değerlendiriyor? Bir kişi kürsüyü yıkıyor, kimseye bir şey olmuyor, ürkücü bir işi yarım bırakmaz demişti. Yani. Şimdi burada kimseye bir şey olmadı diye yine aynı şekilde yarım kalmış bir eylem olarak nitelendirir misinizce Devlet Bahçeli? Ee, Epey bir insan korktu orada kadınlar da vardı erkekler de vardı Çok büyük bir kargaşa vardı Yaşlı ve genç insanlar da vardı Sonra mikrofonu elinden aldılar insanların Ve sloganlarını mikrofon alıcılığıyla atmaya başladılar Ama içeridekilerde serin kanını korudular onu da söylemek gerekiyor Evet ve işte bir kaçacağımızı zannediyorlardı Kaçmayınca şaşırdılar diyor zaten Özdağ'da Evet Bilmiyorum. Ya yani Akacak her damla kandan o sorumludur demiş. Peki bu Podolski saldırısına ne diyorsun? Ataköy Marina'da taksiciye yol vermedi iddiasıyla saldırıya uğramış. Bu sebeple Podolski'nin aracını yumruklamış. Bir kere Alman ikincisi yol vermemiş. Taksici kısa bir süre aracı yumrukladıktan sonra araya neyse kim girmiş? Valiler Vali medeniyeti var biliyorsun vale, İstanbul'da evet. Sinan Valisi, evet. Moçevan Valisi hepsi burada. Var, evet. Damlar yok ama kadınlar gününde damları da beklerdi insan, sadece Papazlar da öbür tarafta o şeyde. Ama bence lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın. Yoğun trafikte sıradan ve bir, birkaç saniyelik bir tartışma olabilir bu. Herhangi bir saldırı temas söz konusu olmamıştır. Evet. Belki de evet. öyledir zaten. zaten. de diyor bunu zaten. valiler eşliğinde yoluna devam etmiş. Almanlar ve bütün diğer yabancı futbolcular da Türkiye'yi her zaman tercih ediyorlar. Neden? Cennet ülke olduğu için mi? Hem ondan... Fil mezarlığı olduğu için. Hem de hayır. Bir de en düşük vergi, en yüksek parayı buradan aldık. İşte kariyerinin sonuna geldiğiniz zaman... Sonunu getirmek için kariyeri daha rahat bir şekilde ölebilmek için. Kariyerinizi bitirebilmek için daha doğrusu. Hani geliyorsunuz Türkiye ama eskidendim. Şimdi Çin'e Çin e gidiyorlar. Ama yeni kariyerinin zirvesindeyken gidebiliyorsunuz Çin'e. Türkiye'deyken kariyerinizin zirvesinde biraz zor gidebiliyorsunuz, gelebiliyorsunuz. Guangzhou Galatasaray'ın borcunu duydunuz mu bu arada? Bir Galatasaray olarak size sorayım. Ben Galatasaraylı değilim oh, artık. Klub oh. Lost'luyum. Lost? Evet. Daha Time at Lost gibi. Ha, evet. Kulüpsüzüm artık. Ee, ...bu karabüke yapılanlardan sonra... E, ...kabul etmiyorum... ...Alman gazeteci... ...Çavuşoğlu'nun konuşmasında saldırıyor... ...bu da çok acayip bir şey hakikaten yani... Ee, ...bu... Ham ...Hamburg Senatosu da iddialar üzerine... ...alarma geçmiş yani... ...bu tarz bir davranış ifade ve basın özgürlüğün... ...ağır bir ihlali anlamına gelir... ...ve kabul edilemez demiş ve Türk Başkonsolosu olayın aydınlatılması ve konuyla ilgili görüş beyan etmesi için Hamburg Senatos tarafından işbirine davet edilmiş. Deutsche Welle Türkçeden. Yani sen Erdoğan'a dua et yoksa yaşamazdın gibilerden de bir şey söylenmiş gazeteci Sebastian Kempkense Hı -hı. Evet. ve Die Zeit gibi önemli bir gazetenin şeyi e, alandan zorla dışarı çıkartıldığını söylemiş balkon konuşması sırasında e, baş, Türk başkonsolosunun rezidansında konuşma yaptığı sırada bir, bir grup bayraklarla kendisine saldırdığını söylemiş bir grubun Türk bayraklarıyla Türk bayraklarıyla mı? Evet, Türk bayraklarıyla. Hı zorla dışarı çıkartıldı ve bu anda suratına bir darbe aldı demiş Kempkens. Gözlüğümü kaybettim ama yaralanmadım demiş. Onu da söylemiş. Twitter hesabından da hala hayatta olmana Erdoğan'ın insaniyetine borçlusun dediğini aktarmış. Dua demişken İsrail'in ezan sesinin kısıtılmasını öngören yasaya ilk onayını verdiğini. Bu yasa tasarısına ilk onay verildiğinde söyleyelim, az bir farkta iki farklı tasarının parlamentodan geçmesine Arap milletvekilleri tasarıyı yırtarak tepki göstermişler. Tasarının bir haline göre bütün inanç merkezlerinde saat 23 ile 07 arasında hoparlör kullanılması yasak getiriliyormuş. Diğer tasarıda ise gün boyunca yüksek sesle rahatsız edebileceği tahmin edilen herhangi bir şekilde bu ses çıkaran aletlerin kullanılmasının yasaklanması yer alıyormuş. Netanyahu destekliyormuş. Türkiye'den bir şey var mı? Bilmiyorum. En son İsrail'den bir heyet Türkiye'ye geliyordu Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Şimdi galiba. Türkiye daha çok olmayla ve veya... Amerika ile ilgilenmek... Niye? Önemli. Ezan sesi değil mi? Önemli değil mi Türkiye için müdürü? Önemli ama onun zamanı gelir. IŞİD militanları da doktor kıyafeti giyip Afganistan'da hastaneye saldırmışlar. En az 30 ölü ve 50 yaralı var. Çok acayip. Serdar Davut Hastanesi 400 yataklı güney kapısında intihar saldırısıyla başlamış. Büyük Amerikan Büyükelçiliği yakınlarında bulunuyormuş ABD. Tüm insani değerler çiğnendi demiş devlet başkanı Eşref Gani'de saldırıyla. Bir, bütün dinlerde bir hastane dokunulmaz bir bölge olarak görülür ve ona saldırmak tüm Afganistan'a saldırmak anlamına gelir demiş. Taliban reddetmiş, IŞİD üstlenmiş. IŞİD lideri Bağdadi bak merak etme bu sefer öldürülmemiş. Yaralanmış. Yok o da değil Musul'u terk edip saklanıyormuş. Bir Kim, yerde. Demiş? Hı? Kim demiş? Kim demiş? Amerikalı ve Iraklı yetkililer. Madem saklandıklarını biliyorlar, yerinde bilmiyorlar mı o zaman? Henüz bilmiyorlar. Daha önce biliyorlar mıymış peki? Tabii. Niye ve herhangi bir operasyon düzenlemiyorlar? Durmadan öldürüyorlardı işte. yani Yunker'de Jean-Claude Yunker'de Türkiye'den gelen haberler karşısında hayrete düşüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Dışişleri Bakanının Günümüz Almanya'sının Nazi Almanya'sından daha kötü olduğu şeklindeki sözlerini kabullenenebilmem mümkün değildir. Benim anne babam ve bebeğimin ve onların ebeveynleri Nazi diktasının ne olduğunu iyi bilirler demiş. Yani küstahlık diye nitelendirmiş Erdoğan'ın sözünü. Yani toplantı iptallerinden Nazi gerginliğine geldi Ankara-Avrupa ilişkilerinde son 13 yılın en büyük gerilemesi oldu Abla Konseyi Parmantarlar Meclisi Denetim Komisyonu'ndan işte şey söyledik, İsviçre'nin Zürich Kanton'u, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun planlanan referandum etkinliğinin güvenlik gerekçesiyle iptalini talep etmiş Rotterdam'daki etkinlik iptal, orada da bizzat Gerd Wilders Gerd Wilders, burada işiniz yok, burası bizim ülkemiz filan gibi, asla bu ...şeylerin önünde konuşuyorlar. Türkçe pankartların. pankartların. Bildersi de hiç düştü. Yani bu arada zaten... ...oyların düştüğünle alakalı çeşitli haberler evet. çıkıyordu. Şimdi bu olay sayesinde... ...oyların hafiften da olsa arttırır. Uzak dur. Bu bizim ülkemiz... kartı açmış. Pardon sadece. Baş e, ...ilişkilerde... ...normalleşme hedefi de... ...var ama... İşte şeyi de söyledik... ...Türk Konsolosluğuna yönelik iddialar araştırılıyor... ...Kuzeyirren ve İspanya Eyalet Meclisi'nde... ...Türk hükümeti için ne? ...casusluk yapıldı iddiaları... ...Alman istihbaratı da Ankara'nın... ...Almanya'daki faaliyetleri arttı demiş... ...Türk konsolosları... ...tabii ki konsoloslukları suçlamaları geri çevirmiş ama... ...Türk öğrenci ve velilere de... ...bayağı casusluk suçlamaları yapılmış... ...imamlar, öğrenciler, veliler bir arada. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Avcı Almanya'da turizm fuarındaki 3000 bin Türkiye standını açmış. Türksak Başkan Olusoy konuşmuş. Alman operatörleri Türkiye'ye mecbur demiş. Ama bu arada Yunanistan'la karşılaştırdığın zaman yüzde kırklarda bir yüzde kırklık altmışlık arasında bir artıştan bahsediliyor Yunanistan'da. Evet, Yunanistan'a giden Alman turistler konusunda. Ve bunlar Aa. bir anda ortaya çıkmış Alman turistler değildir, bir yerden çıkıp başka bir yere gidiyorlardır. O çıktıkları yerlerden neresi diye sormak gerekiyor Türk Sağ Başkanına. Afganistan olabilir mi? Bilmiyorum. Doğan Haber Ajansı da şeyi belirtiyor. IŞİD'le Mücadele kapsamında YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini belirtmiş Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin geçici sözcüsü Mark Toner. Verdiğimiz destek sürecek demiş. Şimdi... Gidilemiyor mu şey Membiç'e? De, belli değil. Rakka'ya? O da belli değil. Bur Elbap'ta kalındı mı? Elbap'ta mıyız? Elbap'tan öteye gidilebildi mi? Yok henüz değil. Türkiye... Alebi geçtim zaten. Bu evet. kadar mıydı? Evet şimdilik böyle Türkiye'de buna karşılık Suriye'de yardım çalışması yapan en büyük kuruluşlardan Mercy Corps'un Corps Türkiye'deki faaliyetlerini hükümet tarafından durdurmuş. Hükümet örgütten ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki gelmiş. Yani gerekçe yok demişler Mercy Corps sözcüsü Christine Bragale. Bugün örgütün internet sitesinde de Emman'ın açıklamasında Türkiye ve diğer ortaklarımızla 5 yıllık işbirliğinin ardından olayların bu noktaya gelmesi yüreklerimizi parçalıyor demiş. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü de endişeliyiz. O değerli bir ortak insani yardım ım, iletilmesinde Mercy Corps Türkiye Suriye'deki zor durumdaki mültecilere yardım. Yetinmesinde ortaklık yapıyor diye. Önemli mi sorusunu da BBC Türkçe sormuş haberinde. Ee, ve Burhan Özbirici'nin haberinde şey e, 2004 Nisan'ından beri hükümet kontrolü dışındaki alanlara yardım iletiyormuş. Üç senedir. Ve Suriyeli mültecilere yönelik de çalışmada sadece 2016 yılında Türkiye'ye sığınmış yüz bin Suriye'ye yardım ulaştırmış. Bunun faaliyetlerini durdurmuş. Evet. Misilleme gibi bir şey. Dünya çapında kime kırk... karşı misilleme ama yani. Suriyeli mültecilere karşı yapılmış olan bir misilleme. Öyle gibi bir sonuç çıkıyor maalesef. Ee, dünya çapında 40 ülkede faaliyet gösteriyor ve geçen yıl sadece geçen yıl kaç kişiye ulaştığını söylüyor kendi. 2016'da. 2016'da savaş ve felaketlerden etkilenen 30 milyon insana. Dünya genelinde. Dünya genelinde. Anladım. Ulaşıyormuş o gruba. Hürriyette bir haber var ama hürriyetteki haberden önce bir Irak'a değinelim. Irak'ta bir düğün salonuna intihar saldırısı gerçekleştirilmiş. 23 kişi ölmüş. 20 kişi yaralanmış Selahattin vilayetinde. Düğün salonundaki bu patlamada. Bir diğer haberse işte Suriye'ye tekrar geri dönüş yapmak gerekirse Rakka'nın 25 kilometre kuzeyine konuşlanan 300 deniz piyadesi Marine Corps deniliyor değil mi? Core. Evet, 300 deniz piyadesi helikopterler ve top atışlarıyla IŞİD'in temizlenmesinde rol alacakmış. Bunun kararı verilmiş. Türkiye YPG yerine müttefiklerin özel kuvvetler askerleriyle Rakka'da sahne almasını istiyormuş ama şöyle bir sahne geliyor aklıma benim. Geçen senenin galiba Temmuz ya da Eylül aylarına doğru Amerika Birleşik Devletleri özel harekatçıları arabalarına binmiş giderken Müttefiklerden, denilen Türkiye'nin şu andaki müttefikleri tarafından böyle bir protesto gösterisine maruz kalmıştı. Gidin buradan diye tekbir getirerek üzerlerine doğru gidilmişti arabaların. Şimdi bu insanlarla beraber müttefik olup Rakka'ya gitmeleri isteniyor. Bakalım belki giderler. Amerika Birleşik Devletleri'nin yap yapamayacağı şey yok. Özellikle Trump yönetiminin. Ama elbapta herkes şu anda. Evet. Ne Rakka var ne bir şey var. Mimbiç var edepte. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz ama aradan sonra da sekiz buçukta özet olarak verdiğimiz şeyleri biraz daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Türkiye'nin ahim müracaatları çeşitli gazetecilerin şey başta olmak üzere Şahin Alpa ve Nazlı Ilıcak ayrıca Ahmet Mehmet Altan kardeşlerin durumlarına bakacağız ve Venedik Komisyonu'nun raporunu biraz değerlendirmeye çalışacağız ve genel durum. Türkiye'nin genel durumunu da rejim vesaire bunlara da bir bakmaya çalışacağız. Şimdilik ara verelim. Açık Gazete Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret adamman ve Bengel Kulut ile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 Kayıt yapmalıydın, bize göndermeliydi. Evet, ama... Burası bir radyo. Ben <gülüyor> Bunu... hatırlatmam gerekiyorsa. <gülüyor> Neyse ki getirdiği kahveyle de... beraber gönlümüzü aldı. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Kendimi affettireceğimi söyleyeyim sadece. Şöyle... E şimdi İngilizce onlar çok şey yapamıyor. Bizde Yunanca yok falan böyle yarı İngilizce, yarı İspanyolca ve saçma zaman bir dille anlaştık. Ancak şöyle bir şey var. Buradan selam da göndermiş oldum. Bizim şimdi Yunanistan'da Atina Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan mimari bölümünde Stavros Stavrides isimli bir arkadaşımız var.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 e, ...yapılar gibi ve bir buna da... ...eklenenler oldu Koşu Yolu Kooperatifi gibi. E, zaten yakın zamanda... ...yine e, işte ne oluyor, ne bitiyor... Ne, ...nasıl yapmışlar, e, ne durumdalar gibi... ...bu arkadaşları yine... E, ...programa alacağız. E, Barcelona'da... E, ...çok ciddi... E, ...geniş... E, ...bir teması olan...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 e, öğüne dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu mesela toplumsal cinsiyet normlarından azade bir şekilde kadın erkek eşit bir şekilde emek vererek e, kâr amacı gütmeden ve e, işte doğal ürünle, e, organ, e, doğal ürünle e, bir öğüne dönüştürme ve bunun, bunun hizmetini vermekte olan. E, buna benzer bir şeyi biz Boğaziçi Öğrenci Kooperatifi girişimiyle yapmıştık. Bir noktada onlar da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 Diğer malzemeleri de mümkün olduğunca Boğaziçi Üniversitesi mensupları kooperatifinden, o da bir tüketim kooperatifi alarak işte hizmetlerinin karşılığında bize biz bu kadar emek koyduk, bunun karşılığını verin diyerek böyle bir aslında ufak bir dayanışma ekonomisi de kurmak mümkün oluyordu. Şimdi...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 Ee, ve özellikle sosyal hareketlere ve bu tür dayanışmacı ekonomi projelerine destek vermek istedikleri için bunun içinde ekstra e, yani sadece balısın yayını yapmak yerine e, destek de olarak aktif bir şekilde e, ikincisi Seydaat Invisi bile e, görünmez şehir 2005 yılında kurulmuş e, bir kolektif. E,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 96'dan beri otur bir dilimiz evet. <gülüyor> 2027'de mi geldi? Ben bire bende evet. Ama evet, yani, ee, aynı bizim açıkçası... Evet. <gülüyor> ya, Yaşlılar. Ee, ama yani finanstan son dönemdeki krizlerin finanstan geldiğini düşünürsek, evet. Yani bütün bu krizlere karşı ayakta kalmayı başarmış finansal ve etik finansman yapan bir kooperatifime etik finansman ne demek ona geleceğim biraz sonra ama.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 Bu enerji meselesine de bir deyince sürede bitmek üzere ama bir onun da sözünü edersen. Ee, tamam bir sonraki programda Devam zaten. Ee, yani enerji başlangıç. ve telekomünikasyon konusunda işleyen bir kooperatif var. Son Enerji ya bir tanesi. Diğeri de şimdi adını nerede? Neyse bir tanesi biz enerjiyiz öbürü de biz bağlantıyız anlamına gelen iki kooperatif bir tanesi yenilenebilir enerji konusunda özel bir enerji kooperatif olarak kurulmuş Som Enerji'ye yüzde yüz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor. Şöyle oluyor: katılımcılarından yüzer euro katılım payı alıyor ve bununla yenilenebilir enerji alınması, satın alınması, bu sayede aslında yenilenebilir enerji e, üretim girişimlerinin de desteklenmesi yani atıyorum biz hep beraber şu an 22 bin üyesinden olan, e, üyesi olan 22 bir bin evet ya, e, <gülüyor> bir enerji kooperatifinden bahsediyoruz 22 binimizde bütün enerjimiz yenilenebilir kaynaklarına olunca o ciddi bir talep oluyor yani yenilenebilir enerji üretimini de e, şey yapıyor e, yani ne bileyim bedaş falan gibi bir şey düşündüm evet. sadece yenilenebilir ve kooperatif olarak istiyor biz üyeler olarak diyoruz ki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 <gülüyor> ya evet size her şey bedava demek lazım ama tabii şu da var. Ee, yani ben karanlık yüzü deyince tabii benim aklıma gelen, Konuştuk aklıma gelen başka şeyler ama... Başka şeyler, onu yani onu, o tamam. açıdan tartışmak piyasa ilişkileri açısından ilginç olabilir. Yani ekonomist tabii çok o, o, kapitalist sistemin çalışmasını desteklediği için evet, tutarlı o görünüyor yani. <gülüyor> evet, şeyler. yani bir sonraki programda o zaman bu kooperatiften daha çok bahsedelim bir de böyle enerji kooperatiflerinden biraz bahsederek devam ederiz evet. mesaj alınmıştır Anladım, <gülüyor> tamam çok teşekkür i̇yi ederiz iyi yayınlar çok teşekkür ederiz bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel politiyle büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar kaç eat coconut water coconut, coconut got a little eye man it's good for your daughter make her strong like a lion a lady tell me the other day no one can take a sweet man away i asked her what was the mystery she said coconut water and a rice curry you can cook it in a pot you can make it very hot cococa got a lot of iron Five. Five. make you strong like a lion Five. Five. coconut woman say you agree coco cannot make very nice candy thing that's got you if you're feeling calm is coconut It'll make you very tipsy Make you feel like a gypsy Coca got a lot of iron Make you strong like a lion Coca! Coconut Woman is calling out And every day you can hear a shout Coconut Woman Out. And every day you he can hear her shout. Get your coconut water. Get your coconut water. Man, you got a lot of iron. Make you strong like a lion. Coca, Coca. Coca. Coconut. Get your coconut. Coconut. Coca, Coca, Coca, Coca. Harry Belafonte çalmaya devam ediyoruz. Onun çok ünlü şarkılarından bir tanesi ta 1950'lerin ortalarından bu Kalipso çılgınlığının da yaratıcısı olan Belafonte'nin en tanınmış şarkılarından bir tanesi Coconut Woman. Hindistan cevizi suyu birazcık da şey katarsan içine rom sonunda çok güçlü olursun ve hayatta dertlerin kalmaz diyor. Koko yani kokonat diyorlar işte Hindistan cevizi satıcısı kadın biraz keyfin kaçtığında hafif bir rom katarak çok iyi yapar biraz dört ya da beş bardakla da kendinin için gene gibi hissedersin demir almış gibi ve aslan gibi. Gidersin kükrersin diyor. Herbala Fonte, 1 Mart 1927'de doğmuştu. 90. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Coconut Woman'da dinlediğimiz Açık Radyo'da Açık Gazete programındasınız. Evet şeye dönelim. Hindistan cevizi demişken Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir tren istasyonda IŞİD'in Horosan kolu mensuplarınca düzenlenen bir de bombalı saldırı gerçekleşti. Dün 10 kişi yaralanmış. Pakistan'da 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra gerçekleşen olay örgütün Hindistan'daki ilk saldırısı olarak kayıtlara geçmiş. Evet Hindistan'da ayrıca e, Hintlilerin e, saldırılara uğraması da Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. E, Güney Carolina eyaletinde, Lancaster'da Harnish Patel diye e, birisi e, vurulmuş ve ikinci vurulan dördüncü, öldürülen de ikinci oldu. Son birkaç hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde renkleri koyu diye saldırıyorlar. Müslüman 43 mı zannediyorlar? Yani kafalarındaki tabii, şeyden, evet, türbandan ötürü. Yani türbanda olmayabilir ancak o hmm. sihlerde olan bir şey. 43 yaşındaymış. Kendi evinin önünde bir şey bakkal dükkanında alışveriş yapmış. Dönüyormuş. Orada çalışıyormuş zaten. 14 yıldan beri oradaymış. Evli ve bir çocuk, ilkokul çocuğu var. Gujarat eyaletindenmiş. Daha önce de bir Sikh, Deep Rai öldürülmüştü. Kendini Washington'da evine dön. Burası senin ülken değil diyorlar. Böyle bir durum var. Evet. O... Ya haberlerde var ama mesela. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en büyük... Üçüncü güneş enerjisi pazar olması bekleniyor. Hindistan'ın, geçtiğimiz günlerde de dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini hizmete sokmuşlar ülkede. Bu sadece Hindistan'ın gelecekteki enerji güvenliği için değil, aynı zamanda ülkenin kısa dönemli enerji ihtiyaçları için de önemli bir gelişme diye yazıyor TV'nin internet sitesinde. Evet bu da tabi devam ediyor. Şimdi Almanya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerginliği çok ciddi bir şekil aldı Türkiye'nin. Ona da tekrar tekrar dönmek lazım. Türkiye'nin etkisi azalıyor diye de bir açıklama vardı mesela. Bir yorum vardı analiz vardı. Suriye'de savaşın sonu göründü diye. Yıldırım da PYD'nin yani Başbakan Yıldırım da PYD'nin ortak seçilmesi büyük bir talihsizlik demişti işte bu son olarak son derece önemli görünen Mercy Korun faaliyetlerinin durdurulması durumu var. 40 ülkede faaliyet gösterip 30 milyon insana hizmet veren bir kuruluşun Türkiye hizmeti, Türkiye'de yüz bin Suriyeli'ye yardım ulaştıran bir kuruluşu sebep göstermeden şey yapması kötü olmuş. Tabii. Yani bu bu şimdi, şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ele alacağız ama öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi darbe girişiminin ardından Gülen Cemaatine yönetilik, yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Şahin Alpay'ın başvurusuna öncelik vermeyi kararlaştırmış hatırlanacağı gibi Şahin Alpay uzun süre çıkar radyoda da program yapmıştı evet Türkiye'nin önemli liberal düşünürlerinden ...yazarlarından ve akademisyenlerinden biri... ...7,5 aydan beri tutuklu ve hala iddianame filan gelmedi. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim... ...öncelik vermeyi kararlaştırınca bu kararı da Hürriyet'ten... ...Sedat Ergin yazısından okumak mümkün... 15 Temmuz darbe girişimi başarısız darbe girişimi sonrasında yapılan tutuklamalarda ilk kez bir başvuru Ahim tarafından öncelikle incelemeye alınmış oluyor. Bu ilk adımın bir gazeteci için kullanılması da ayrıca önemli diye yazıyor Ergin. Şahin Alpay dosyasına öncelik veriyor başlıklı yazısı Ahim'in 8 Mart yazısı. Ee, şöyle diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ahim çok kısa bir süre önce 15 Temmuz sonrası süreçte Türkiye'de özellikle gazetecilere dönük tutukluluk uygulamalarını yakından ilgilendiren çok önemli bir karara imza, imza atmış bulunuyor. Mahkeme yaklaşık 7,5 aydır tutuklu bulunan gazeteci yazar Şahin Alpay'ın serbest bırakılması yolundaki yaptığı başvuruya öncelik vermeyi kararlaştırdı. Böylelikle 15 Temmuz sonrasındaki tutuklamalarda ilk kez bir başvuru öncelikle incelenmeye alışmış oluyor. Bunun ne anlama geldiğini ve önümüzdeki aylarda ne gibi gelişmelerin tetikleyici size olabileceğini görmek için başa dönelim diyor. Şahin Alpay'ın şu anda 73 yaşında olan uzun yıllar Cumhuriyet ardından Milliyet gazetelerinde editörlük ve yazarlık yapmasının ardından 2002 sonrasında Zaman Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaktaydı. Türkiye'de liberal düşüncenin önde gelen savunucularından biri olan Alpay, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına da AK Parti iktidarına da kuvvetli bir destek vermiş. Bu yüzden AK Parti karşıtı çevrelerin, Ağır eleştirilerine hedef olmuş ancak son yıllarda hükümeti eleştiren bir çizgiye yönelmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde Gülen cemaatinin basındaki en önemli yayın organı olan Zaman Gazetesi çalışanlarının hedef alan tutuklama dalgasında Alpay, FETÖ-PD'ye üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 27 Temmuz'da, 31 Temmuz'da tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Bu arada Alpay'ın babasından miras kalan mal varlığına olağanüstü hal çerçevesinde de el kondu. Avukatları geçen dönem içinde Alpay'ın tutukluğuna bir dizi itirazda bulundu. Alpay'ın sağlık sorunlarına da dikkat çekiliyor. Anayasa Mahkemesi sağlık gerekçesiyle yapılan tahliye talebini ...kısmi bir kararla... ...hapishanede yeterli tedavi gördüğü... ...görüşüyle reddetti... ...sonraki itiraz süreçleri de son, sonuçsuz kalıyor... ...bunun üzerine... ...avukatları da 20 Şubat'ta... ...yani bundan yaklaşık 2 hafta önce... ...hem tutuklama ve tutukluluğa... ...devam kararlarının haksız olduğu... ...hem de sağlık sorunlarını... ...risk yarattığı gerekçesiyle... ...geçici tedbir talebiyle... ...AHİM'e başvuruyor... ...ve öncelik verilmesi de... ...isteniyor... Ahim iç düzüğünün 39. maddesi çok istisnai durumlarda nihai kararı beklemeden geçici tedbir alınabileceğini öngörüyor. Ahim bu başvuruya ne zaman yanıt verdi diye sormuş Ergin. Yanıt tam 12 gün sonra yani 3 Mart Cuma. Bu kararında Şahin Alpa için 39. maddeden sağlık gerekçesinde yapılan geçici tedbir talebini kabul etmiyor. Hayati bir tehlike görmediği anlaşılıyor ama bir sonraki maddesinde de şöyle deniyor kararın mahkemeye bu başvuruya iç Düzün 41. maddesi çerçevesinde öncelik vermeye karar vermiştir. Ee, ve yani evet. bu kararı nasıl anlamak gerekiyor? Ahim Alpay'ın hemen serbest bırakılması yönünde bir irade sergilemiyor ama diğer yandan da tutukluğa itiraz içeren dosyanın tümünü incelemeye alıyor. Bu, ...bu da dosyanın tümüne... ...öncelik vermesi şikayete ilişkin... ...dosyanın içeriğine ciddiyet atfettiğini de... ...gösteriyor. Rıza Türmen... ...dün kararı şöyle değerlendirmiş... <gülüyor> ...yani belki gün oluyor... Ahim önüne gelen... ...bu başvuruyu pekala reddedebilirdi... ...diyor. 9 <gülüyor> sene... ...yargıçlık yapmış olan... ...ama reddetmeyip... ...başvuruya 41. maddeden... ...öncelik vermeyi kararlaştırmış olması... ...önemli... Bir sonraki adımda Türk hükümetiyle iletişime geçerek Şahin Alpay'ın durumuyla ilgili sorular yöneltmesi beklenebilir demiş. Böyle bir durum var. Ahim kararı değerlendirilirken 23 Şubat'ta yapılan bir başvuruya 3 Mart'ta yanıt vermesindeki sürat özellikle dikkat çekici. Karar bu yönüyle Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazetecilerle ilgili başvurular karşısındaki hareketsizliğine, pasifliğine Ahim'in bir tavrı olarak da görülebilir diyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi hiçbir karar almıyor. Malum Türkiye'de. Uzun bir süre önce Anayasa Mahkemesi'nin karar almasını bekleyen Ahim, Strasburg'dan yapılan uyarılara rağmen bir hareketlenme görmeyince kendisi harekete geçiyor diye bir şey var. Avukatı Veysel Ok'a gönderilen mektupta yazılıyor bunlar. Aynı şekilde inan ketencilerin <gülüyor> haberi de e, P24'ten, T24'ten, e, Nazlı Ilıcağ'ın başvurusunu mümkün olan en kısa sürede inceleyeceğiz haberi de var. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 29 Temmuz'da tutuklanmıştı Nazlı Ilıcağ da hak ihlali başvurusunu öncelikli olarak inceleyeceğini de bildirmiş. Avukatı Mikail Haspeke yazılan cevap mektubunda Ahim'den davanız konu itibariyle mahkemenin öncelikli olarak inceleyeceği davalar arasında yer almaktadır ve mümkün olan en kısa sürede incelenecektir deniyor. Ee, ihtiyati tedbir kararı talep etmişti avukatı. Ahim'de 24 Şubat'ta Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu incelemiş ve Altan kardeşler için de ivedilikle acil olarak inceleme karar vermişti böyle işte ee, bir durum var Haklarında 5 aydır e, iddianame olmadan hapiste tutulan Ahmet Mehmet Altan'ın ihlal başvurularını ivedilikle inceleyecek diyor bu da incelemeye değer bulması önemli bir yandan da Türkiye'nin ahim adaylarının reddedilmesi de önemli yani Yaman Akdeniz'de beklenen standartlarda bir aday listesinin gönderilemediğini gördük Avrupa Konseyi Komisyonu pardon Parlamanterler Meclisi 3 adayla yüz yüze Görüşmek de isteyebilirdi ancak Kimseyi görüşmeye de hiç ağırmamışlar ee, Ve Profesör Akdeniz diyor ki Ben aday listesine girmesem bile Çıtayı belli bir standarda yükseltmiş olurum Diye düşündüm ve her hukukçu için bu yargıçlık onore edicidir Onurlandırır En azından adayların ismi Açıklandığında Bizden iyi mi değil mi standartlar açısından yorum yapabileceğiz demiş. Ee, bir günden Hüseyin Şimşek'in haberiydi. Bu Işıl Karakaş'ın görevi 30 Nisan'da doluyor. Adalet Bakanlığı da 3 aday ismini aralıkta gönderdi ama 3 aday da görüşmeye çağrılmamış durumda. Onun üzerine Yaman Akdeniz'de bir Üniversitesi öğretim üyesi Adalet Bakanlığı'nın listesine girmek için çaba göstermediğini söylemiş ilk tur seçimlere. Ama şimdi yapabileceğimi düşündüğüm bir görev her hukukçu için bu yargıcılık onore edicidir diyor. Öte yandan dünyanın birçok üniversitesinden de 300'ü aşkın akademisyen, Diken'den aldığımız bir haber bu da, Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben bir metin yayınlamışlar ve terör örgütü, Üyeliği suçlamasıyla tam 72 gündür tutuklu bulunan akademisyen iştar Gözaydın'ın derhal salı verilmesini istemişler. <gülüyor> Profesör Gözaydın İzmir Başsavcılığının yürüttüğü fetö PDE soruşturması kapsamında 20 Aralık'ta 2016 sonunda gözaltına alınmış, 27 Aralık'ta da tutuklanmıştı. Son olarak da kapatılan Gediz Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyordu. Türkiye'de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve laiklik üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Gözaydın için hazırlanan metinde, <gülüyor> din-devlet çalışmaları alanına önemli katkılar yaptığı ve saygınlığının tartışmaya dahi açılamayacağı belirtiliyor. Hakkındaki suçlamada tamamen yersiz deniyor. Ee, tutuklanmasının öncelikle insan haklarına, sonrasında da akademik özgürlüklere indirilen bir darbe, ...olduğu belirtilip... ...derhal serbest bırakılması isteniyor. Metni imzalayanlar arasında... ...300'den fazla imza var. Londra'da... ...Metropolitan Üniversitesi'nden... ...Jeffrey Haynes... ...Ben Gurion Üniversitesi'nden herhalde İsrail'den... ...Guy... ...Gay Ben Porat... ...Torino Üniversitesi'nden İtalya'dan... ...Luca Ozzano... Allegheny College'den... ...Eric Palmer... ...Amerika Birleşik Devleti'nden... ...Northwestern Üniversitesi'nden... ...Elizabeth Shackman Hurd... ...ve Oxford Üniversitesi'nden... ...Britanya'dan... ...Matthew J. Gibney gibi birçok saygın... ...akademisyenin olduğu belirtiliyor. Bakalım... Ne, ...nasıl gelişmeler olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nden de... ...ilk akademisyen ihracı gerçekleşti. Bu korkulan bir şeydi. <gülüyor> Barış için... ...akademisyenler bildirisine imza atan... ...bir akademisyen... 2016 aralığında yenilenen sözleşmesi 22 Şubat itibariyle iptal edilerek üniversiteden gönderilmiş. Hani yeni rektör şey diyordu ya, seçimlere katılmadığı halde %86 oy almış olan rektör Gülay Barbarasoğlu'nun yerine atanan e, rektörün ben Boğaziçi'nin e, özgürlükçü geleneğini sürdüreceğim diye bir ifadesi vardı hatırlayacaksınız. Hatırlanacağı gibi. Öyle olmamış galiba Barış için akademisyenler bildirisine imza atan Noemi Levi Aksu bu bildirde imzası bulunup Boğaziçi Üniversitesi'nden gönderilen ilk imzacı akademisyen olmuş. Osmanlı'da asayiş, suç ve ceza 18. 20. yüzyıllar arası yani 300 yıllık bir durumu inceleyen ya da 19. yüzyılda Osmanlı'da kamu düzeni konusunda çalışmak yakından korunan düzen Abdülhamit devrinden ikinci meşruiyet dönemine bekçi örneği başlıklı çalışmaları var spesifik <gülüyor> onu e, aniden işine son vermişler öte bir süre önce Boğaziçi Üniversitesi'nden kendisi ayrılarak çalışmalarına İspanya'da devam eden ünlü Orta Doğu uzmanı deniyor duvar gazetesinden gazete duvardan aldığım bir haber bu da Orta Doğu uzmanı Abbas Vali'nin de sözleşmesi yenilenmemiş. Üniversitede de ohal ilanından bugüne kadar kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilen 4811 akademisinin 312'si barış imzacısı akademisyenlerdi. Ee, İran doğumlu 1949 doğumlu. Ee, Tebriz'de ilk öğrenim yapmış, İran Milli Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, ta 1993, 1973'ten beri çalışan sonra Britanya'da Kilk Üniversitesi'nde Siyaset Master, Londra Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde Doktora, sonra da Economic and Social Research Council'da da daha sonra Doktora, Post Doktora çalışmaları yapmış, ama onu da ...sözleşmesini yenilemeyerek bir şekilde... ...cezalandırmış oluyorlar herhalde... ...Türkiye'deki durum bu... ...Hasan Cemal'e... ...açılan 45... ...ay sonra açılan çekilme günlüğü... ...davası da başlıyor... ...bir başka dava bu. ...evet... ...daha yeni mahkumiyet almıştı... Evet. Yani. ...evet, evet. köşe yazısı için bir yıl üç ay... ...hapis cezası verilip ertelenmişti... ...Kılıçdaroğlu'nun... ...diktatör bozuntusu sözleri için... ...Hasan Cemal'e ceza verilmişti. Ee, ve bir de... ...Özgür Gündem... ...nöbetçi e, yönetmen... ...davasında da... ...6 bin lira adli para cezası verilmişti. T24 yazarı ve... ...P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu... ...kurucu başkanı... E, ...Hasan Cemal... ...kendisi aynı zamanda... ...duayen gazetecilerinden Türkiye'nin... E, hükümetin talimatıyla yürütülen müzakerelerde varılan mutabakat üzerinde üzerine Türkiye topraklarındaki PKKlıların sınır dışına çekilmesini izleyen yazı dizisi gerekçe gösterilerek 4 yıl sonra yani 45 ay sonra açılan bir davada bugün hakim karşısına çıkıyor Cumhuriyet Savcısı İstanbul'dan Fahrettin Kemal yerli açmış çekilme günlükleri 2013'te imlanmaya başlanan terör propagandası yaptığı iddia ediliyor. Bugün 9.30'da yani başlamış olması lazım. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. 7.30 yıla kadar da hapis cezası isteniyor. Ee, bu arada bir savcı da Dilek Doğan'ı katleden polise taksirle öldürmekten ceza istemiş. Ne demek taksirle? Kusurlu yani hata yaptı diye 25 yaşında polis kurşunuyla katledilen yeni çıkan bir şeyde videoda da bir polisin ifadesi de var. Yani yanlışlıkla öldürdü diye böyle şey olur mu dediği şey vardı. Yani taksiyle adam öldürmek dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranışla Tırnak içinde öngörmeyerek bir kimsenin hayatına son verilmesi böyle o zaman cezası hafif oluyor. Tabi iki yıldan altı yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istemişler. Dilek Doğan'ın annesi Hayser Doğan sanık korundu demiş benim kızımı hiçe saydılar bir umut bekliyordum adalet bekliyordum. Yüreğime bir su serpilir mi diye ama resmen korudular demiş baba Metin Doğan da savcının neredeyse aileyi suçlu konumuna getirdiğini ifade edip sanığın avukatı savunma yapsaydı bu kadar savunamazdı. Savcı iki ila üç yıllık bir ceza istiyor. Aslında biz bu saraydan herhangi bir adalet çıkmayacağını biliyorduk diye konuşmuş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'ta Hasan göz gözaltında öldürülmesine dair dosyada zaman aşımından takipsizlik kararı verilmiş. Buna itirazı bu itirazı kabul eden İstanbul Anadolu 7. Suç Ceza Hakimliği kararını insanlık suçlarında zaman aşımına ilişkin emsal teşkil edebilecek bir karar verilmiş oldu diyor. Yani i̇nsanlık suçlarında zaman aşımının olmaması gerekiyor tabii. Böyle bir şey. E, Ahmet Türk'ün eşiyle yapılmış ilginç bir mülakat var. Mülkiye Türk e, Bas gazetesinden Rabia Çetin kendisiyle yapmış. E, bir gün bile çocuklarımızla beraber sofraya oturamadık diyor. Hiç özel hayatımız olmadı diyor. Yani Kürt hayatında, 74'te evlenmişler. Ahmet Türk'te 73'ten beri Kürt siyasetinde ya evde Ahmet Bey'i bekleyen kadın diye soruyorlar. Bizim için hep zordu. Tutuklanması siyasetteyken hep zor geçti. Hayatımız politika ile geçti. Özel hayatımız hiç olmadı diyor. Bir gün olsun Ahmet Bey ve çocuklarımızla bir sofraya oturamadık. Çocuklar da babasını hiç göremediği yıllarca Keşke normal bir hayatımız olsaydı dediğimiz de oldu ama kabullendik. Politika insanın hayatını çürütüyor demiş Mülkiya Hanım. Siz de siyasete girmeyi düşünmediniz mi sorusuna da... Hayır politikayı sevmiyorum. Ahmet Bey zaten politikada bir eve bir siyasetçi yeterli demiş. Ama... E, e, ah Ahmet Bey için korkuyor musunuz sorusuna da her zaman korktum onca eziyet çekti cezaevlerinde bu yaşında bile tutuklandı sadece Ahmet Bey için değil onun arkadaşları için de her zaman bir korku var kalbimde demiş peki artık yeter siyasetten elini çek dediniz mi hiç sorusuna da hayır demedim diyor Mülkiye Türk bir kere işin içine girdin sonuna kadar git dedim her zaman diyor ama bir ömür eşinden çocuklarından uzak geçti sorusuna da Evet uzakta bir ömür tükettik ama demokrasi için, Kürt halkının haklarının savunulması için, kimlik ve dil mücadelesi için bu gerekiyorsa varsın ömür böyle tükensin demiş. Günün sözü de olabilir doğrusu. Bu şekilde de bitirebiliriz. Bugünkü şeyi, haberi bu özlü sözlerle beraber bitirebiliriz. Bu açık gazetede bu şekilde sona eriyor. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip Emre Gümüşer'in de destekleriyle beraber bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. açık gazete.